Ömer İbn-i soruyorlar Fagut nedir? O şeytandır diyor. Ne? O şeytandır. Ne? Tabii. Ömer diyor ki cip, sihir ve büyü demektir. Fagut şeytandır diyor. Çünkü cahiliyenin sürdürdüğü her türlü şerri kapsar. Mesela putperestlik Fagutların huzurunda muhakeme olma, onlar sayesinde zafer isteme gibi. Bunu İbn-i de ee, İbn-i tefsirinde olabilirsiniz. Ayrıca Cabir'den gelen tabut şeytanın kendilerine inip telkinde bulunduğu kahinlerdir de demiştir. Yine i̇mam Malik Fagut'u tanımlarken Allah'tan başka kendisine kulluk edilen her şey Faguttur demiştir. Yine Fagut kulun kendisi sayesinde haddi açtığı Fagut uyulan her sistem ve itaat olunan her şeydir her kavmin ya da toplumun fağutu Allah ve Resulünden başka kendisine muhakeme olunan Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen, körü körüne tabi olunan, insanları Allah'ın emirlerinden başka şeylere çağıran, Allah'ın kendisine itaat edilmesini yasakladığı her şeydir İşte bu peşinden sürükleyen fağutlardır tağut kapsamına giren şeyler konusunda dikkatlice düşünülecek olursa halkın büyük çoğunluğundan Allah ve Resulüne itaattan yüz çevirip tağutlara itaat ettikleri onlara kul olduklarını görürsünüz. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala andırsın ki biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye tebliğ etmesi için Resul gönderdik diyor. İşte bu ayet-i de dikkat ederseniz her topluma bir Resul gönderdiğini ve onlara bir tek Allah'a kulluk etmelerini, başka varlıklara kulluk etmekten uzak durup onları terk etmelerini emrettiği haber veriliyor. Ve yine Bakara 256'da ki imandan sonra bu gündeme geliyor. Allah Azze ve Celle o halde diyor kim takutu inkar edip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir nahiye kulp'a yapışmıştır diyor. İşte bu da La ilahe illallah kelimesinin tam manasıdır. Yani urvetül ruska yani sağlam kulpten kasık budur. Ve bütün insanlar, bütün resuller insanları Allah'a ibadet etmeye çağırır, Allah'tan başkasına kulluk etmekte sakındırır. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ibadete layık ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Demek ki kardeşlerim e, kopmak bilmeyen, sağlam kulpa yapışma la ilahe illallahın nesiymiş bir tam açıklaması. Yani yani e, iman edip imanın gereği amel eden insan tağutu reddeden ve Allah'ın kopmaz ipine sarılan bir insan tam bir nedir? Muahiddir. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. O tek başına bir ümmet miydi? Ve yeryüzünde bütün insanlar şir küfür içindeyken İbrahim onlara uymadığı gibi gidip onların fıtrağını kırdı mı? Kırdı ve kırdığında dahi İbrahim'i hesaba çekeceklerinde neden kırdın sorusunu sorduklarında bana niye soruyorsunuz neyi gösteriyor He? bana niye soruyorsunuz ona sorun sana hepsini kırıyor bir tanesini bırakıyor değil mi <gülüyor> elindeki alet neyse onu asıyor ve ona soru kızmıştır öbürlerini ne atmıştı, kırmıştır diyor onlar ne diyor bu kızamaz ki kıramaz ki demek ki kızmaya kendini korumaya kollamaya başkasına bir şey yapmaya muktedir olan olamayan ilah olamaz ki diyor. buradan şunu yakalayın kardeşlerim cehalet insanı nelere getiriyor görüyor musunuz yani Allah'a gereği gibi kulluk edemeyen insanların dahi anlayışları ne kadar kıt. Niye yakaladınız mı? Ayeti i Kerime'de ne diyor? Gözleri vardır. Kulakları vardır. İşitmez. Gönülleri vardır. Önlemez. Sertler çekmişizdir. Artık diyor. Allah onların kalplerini ne yapmıştır? Mühürlemiştir. Ve onların misalinden bahsederken Bakara'da. Onların misali diyor, hayvanla çobanın misaline benzer diyor. Burayı yakaladınız mı? Çok zor. Siz köpeği çağırırken küçük küçük dersiniz, kediye miyav miyav dersiniz değil mi? Pisi pisi diye çağırırsınız. E, köpeği çağırır gibi kediyi çağırın ama hareket edin, kediyi mi gelecektir? Siz sadece havladığı için hav hav, öbürü de miyavladığı için pisi pisi dersiniz. Halbuki o sadece sesi duyar, bakar, senin elindeki harekete göre yön bulur. Senin sözünü anladığından değil, işte kafirlerin misali de budur. Diyor. Bunu yakaladınız mı? Okursanız ayetleri yakalarsınız. Bunu anladınız mı? Yani onlar artık işitmez, görmez anlamaz, akıl etmez topluluklardır diyor. Bir kere düşünün abim. İbrahim Aleyhisselam öpükleri kırdığında hepsini secdeye katanı iman etmeleri gerekmez miydi? Böyle mi yapıyorlar? Yoksa kıranı mı arıyorlar? Kendisini dahi koruyamayan birisi ilah olur mu? Ama bakın demek ki cehalet Allah'tan yüz çevirme onların tamamen hakka dönmemek zorluyor. Ve Züleyha'dan verdiğimiz misali düşünün. Yusuf Aleyhisselam köle mi? Bekar mı? Hiçbir şeyi yok. Ve hizmet eden birisi, özgürlüğü olmayan birisi Mısır azizinin karısı, dünyanın güzelliği onda var. Sarayda yaşayan birisi, birçok kölesi var. İzzetli ve namuslu olması gerekmez miydi? Neden harama diyor? Çünkü izzet ve şeref de Allah'ındır, peygamberlerindir, müminlerinindir, dini yaşayanlarındır. Düşünün harama etmesi gereken bir köle midir? Yoksa efendi midir? Hangisi? <gülüyor> Kölenin önünde bir şey yok. Yusuf gibi birisi bir kadını avrulamaz mı? Ama buna rağmen efendisi kendisine davet ettiğinde ne yapıyor? Onun dini Allah'a teslimiyet onu ne yaptı? Korudu. İşte küfür ile iman ehlinin arasındaki fark bu. İman ehli Allah'tan korkar, Allah'ın emri gereği hareket eder. Küfür ehli ise yaratılış gayesi kumluktur, ondan imtina etmiştir benlik davasına düştüğü her noktada da helak olmuştur. Bunu anladınız mı? Bakın benlikle alakalı yani benim diyenlere, Firavun ben sizin Rabbinizim dedi mi? Ben çıktı çıktım ortaya? Allah onu ne yaptı? He? Ne yaptı? Alemleri ibret kıldı değil mi? Ölene kadar ilahlık davasında bulundu. Allah onun üzerine Kızıldeniz'i kapatınca ne yaptı? Hemen iman ettim. Kime? Musa'nın Rabbine. Allah ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklım başına geldi? diyor. İslam'da bu tür küfrü, mugalata yoluyla küfür denir. Yani sohbetin başında da dediğimiz gibi fıtrata kulluk, yani Rabb'i bilme neydi? Ruhlar aleminde verilen bir söz vardı değil mi? Firavun'un ruhu da var mıydı orada? Evet sen bizim Rabbimizsin. Peki nasıl olur da Firavun bensin ilahınızım diyor. Demek ki benlik davasına girince kalbi devrede olmayarak diliyle bir küfür işlemeye ne deniyormuş? Mugallata. Kalbinin devrede olmayıp da diliyle olduğunun ispatı mıydı? Yunus 90'a gittiğimizde nedir? İman ettim. Şimdi mi? Şimdi mi aklım başına geldi? şimdi ne kalbindeki ikrar ediyorsun demek ki ölüm anındaki ikrar neymiş geçerli değil yani ibadetlerdeki organlar nelerdi kalp değil ve azalardı ya Kalpdeki ikrarı ne yapman gerekiyormuş ölüm gelmeden söyleme mecburiyetindesi ölüm can boğaza geldiğinde söylediğinde neymiş geçerli değil Allah bizleri mağfiret etsin yine bakıyorsunuz Belam'da bellik davasına giden yine Karun misalinde Kasas suresine bakarsanız Karun gettebe içinde ne yapıyor? kavmin içine çıktığında anahtarlarını insanlar taşıyamıyor. Öbürlenerek insanların üzerinde yanında yürüyor ve o benim kendi çalışmam diyor oradakilerden birisi ne diyor? şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Bugün koçun elindeykini arzuluyor musunuz Sabancı'nın? Ama arzulayan insanlar var değil mi? Arzulamam diyenler şunu bir düşünsün. Ademoğlunun diyor bir vaadi dolusu malı olsa, ikinciyi görse ister mi? Üçüncüyü görse ancak gözünü toprak doyur. Buna dikkat edin. Demek ki ayet-i devam ediyor. Oradan Müslümanlardan bir topluluk diyor ki Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi? Susuyor şimdi oradaki ilim Müslüman. Biz diyor onu yerin dibine batırdık. Malı da fayda vermedi. Bak şimdi hemen devam ediyor o gemin susukta kabul ettiğim gözükenler var ya duyguları bastırılmıştı ya hani kocun koçu, sabancının malını istemeyene iyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Niye? Yoksa onun başına gelen bizim başımıza dayı. <gülüyor> Kardeşlerim iman illa bir belayla anlaşılmamalı. Bunu anlatabildim mi? İman illa bir belayla anlaşılmamalı. Onun için bizim ayın yarılmasına, hayvan üzerindeki Allah yazmasına, yok dağda kar erimiş Allah yazmasına, Bunlara bizim ihtiyacımız yok. Bunların bizim imanımızı artırmasıyla, eksilmesiyle de bir alakası yok. Eğer böyle gördüğünüz şeyler sizin imanınızın artmasına sebep oluyorsa oturun da o imanı bir gözden geçirin. Allah'ın ayetleri burada durup dururken, onlara bakmayarak çevrendeki bir şeylerle imanın artma ve eksilmesine bakıyorsan, geçmiştekilerine de ders al onlar ay yarıldı dağın bir tarafına düştü biri bir tarafa gene iman etmediler Muhammed bizi büyüledi dediler Allah Resulü miraca çıktı kafayı üşüttü artık bu delirdi dediler ellerinden sular fışkırdı mucizesi oldu olur mu böyle şey Allah Resulü'ne verilen sadece Kur'an dediler mucizelerini inkar ettiler Allah Resulü kabir azabından sakınmayı emretti Mesih'i Dercal'dan İsa'nın gelmesinden Nehd'den bahsetti Bunlar Kur'an'da yok. Bunlar Muhammed'in müdürması dediler. Onun için Kur'an'ın güzel anlaşılması kalbe tağlık eden meselelerin yani bu organa çok dikkat edilmesi gerekir. Düşünün şimdi helal de belli, haram da bellidir diyor. İkisinin arasında şüpheli şeyler var diyor mu? Kim bunlara dikkat ederse iki tane şeyini korur. Neymiş bunlar? Dinini ve namusunu. Kim bunlara dikkat etmezse ne din kalır, ne de namus kalır. Şüpheli şeylerden sakının diyor. Felala harama dikkat etmeyen şüpheli şeylere dikkat eder mi kardeşlerim? Öyleyse kalbe çok dikkat edin. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış yarab yarab diyor, diyor. Allah bunu neyini kabul etsin diyor. Öyleyse ibadetlerin kabulündeki ilk esas neymiş? şeksiz şüphesiz yakinen Allah'a iman tasdik öyleyse bu organa çok dikkat edeceğiz bu düzeldi mi dil düzeliyor bu düzeldi mi düşünce düzeliyor bu düzeldi mi senin bütün organların düzeliyor ve sen müminlerden oluyorsun İşte bu da seni ne yapıyor cennete götürüyor ama bu da senin dünyadaki birilerinin yaşadığı gibi yaşama hırsını elinden alıyor mu bunu da kolaylaştıran birçok şey var mı? Bak. Mesela neye bakarsan bak. Gözün ona hasret kalacak diyor mu? Ne demek istiyor Seyhan? Hı? Hasta mısın sen bugün hiç sesin çıkmıyor? Hı? Savaştan inananlarla küfredenlerin misallerine hiç baktınız mı kardeşlerim? müminler öne öne atılıyor kafirlerse hep geriye geriye gidiyor neden He? Allah Resulü'ne soruyor sen diyor öldürülürsem karşılığında ne var cennet var diyor mu elindeki hurmayı atıyor kılıcının kımını kırır gidiyor kafir karısı var malı var mevkisi var her şeyi var savaşa bile bütün ağırlıklarıyla gelir bunlar biliyor musunuz Onları kaybetme, bir başkasının eline geçmesinden her zaman ne yaparlar? Korkarlar. Demek ki dünyada garip bir yolcu gibi yaşayan ancak kendine kurtarabilir. Ağabeyler, evet, serden bir de diyorduk ki, İstmanlı Rumlar, e, Rumlar Melaşı'yı daha dolayı bir sorasından bahsediyor hani bunlardan bir tanesi diyor için diyor kaçarken ölmek için adam ama diyor onlardan diyor ölmek için öne öne atılıyorlar İşte onu anlatıyorum da. Demek ki dünya müminin hapishanesi kafirin nesidir cennetidir. İşte bu noktada da dikkat etmemiz gereken neymiş? Ahiretten alakalı meselelerde yani imanın kalbe tağlık edenin bölümünde karşılığında bize neler var, neler vaat edilir ve vereceğimiz hesap nedir hiç düşünüyor muyuz Allah aşkına? Ahirete iman deyip de şu ahirete imana giren cüzleri sırasıyla hiç teklemeden sayacak bir müslüman var mı? hiç dillendirmeyin kendinize ölme kabir berzah, dirilme me, kevser sıra düşme şefaat tekrar kevser cennetin cehennemin ayrılması arafta toplanması bizim anlattığımız burada hep batbaşlıklarıdır hepsine tek tek girme yıllar ver ölüm demek ki bunları de pekiştirme Bunlara yapan, yaşayan, halleden birisi bir Müslüman hakkında tecessüz eder mi ya? Veya cemaati bozacak, Müslümanlığın birliğini, beraberliğini parçalayacak bir işe kalkışır mı? A dağda ineklerin böyle tutup da ayrı ayrı dağlara gittiği gibi tek tek yaşar mı? Birlik içinde olur, cemaat içinde olur, bütünlük içinde olur ve İslam'ın ancak cemaatle yaşanacağını ve cemaatın birbirine tutunabilmesi için de tevhide sarılmakla mümkün olduğunu anlar. Demek ki peygamberlerin gönderilmiş sebebi ibadetlerin kabul ve red şeklini öğretmek. Yani kabul olman ibadeti öğretmek. İkincisi de neymiş? İbadete mani olmaya çalışan kağuttan sakındırmak. Anlatabildim mi? Demek ki bidat neymiş sünnetin zıttı bidatın da tarifini yaparken kısaca ne diyorduk bir Allah'a yaklaşmada vesil olacak peygamberin emri olmayacak ve sonradan çıkmış ihdas edilmiş olacak bunu da tanımlarken ne diyorduk asli bidat izafi bidat asli bidat dinle numunesi hiç olmayıp da sonuna sokulan aynen mevlit gibi İzafi bidatsa dinde aslı olup da aynı namaz gibi işte şu gecede şu kadar namaz kılarsan şöyle olur İşte İslam'da gece var mı? Kadir gecesi var Kadir gecesini aramak imandan mı? evet ama işte falan görmüş şu gece Berat gecesi Gambir gecesi gibi bir çok şeyleri eklememeli. onlara bunları ne kadar anlatsan da ne yapamıyorsun? Anlatamıyorsun çünkü izafi bidat uğraşmak hakikaten neymiş? zor. İşte bir ibadetin kabul olması için iki tane esas var. Birisi Allah için yapma. ikincisi de peygamberin sünnetine uygunluğudur. Eğer uygun değilse kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertubtur. Yani kabul olmaz diyor. Ve İbn-i gelen çok güzel bir söz var. İmam Ali'ül Kari Mişkat'ta naklediyor. Söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz doğru niyetle geçersizdir. Amel olmadıkça söz doğru niyet amelde geçersizdir. Niyetten bir delil olmadıkça diyor. İbn Mesud bu meseleyi hakikaten ne yapmış? Çok güzel anlamış ve bize de o şekilde ne yapmış? Aktarmış. Aleykümselamün aleyküm. Allah hepimize merhamet etsin. Demek ki Allah'ın resulleri göndermesinin sebebi neymiş? Allah'a ibadet edilmede örneklik ve tağuttan nedir? Sakındırma. Tağut meselesinde bakarsanız bizim için en güzel örneklerden nimunelerden birisi kimdir? Musa aleyhisselam'dır değil mi? Firavun gibi bir tağuta o gönderilmiş. Allah onu ne yapmıştır? Musa'yı onun sarayında büyütmüştür. Onun kıssasına girmek istemiyorum. Delikanlık çağına geldiğinde kavga eden iki adamı ayırırken birine attığı Yumruklar adam düşüyor ölüyor. Birisi geliyor firavun seni öldürecek deyince firavunun öldürme korkusuyla ne yapıyor? Medyen'e gidiyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde yıllı kalıyor. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evleniyor ve neticede Rabbimiz Hanuk-u Teala onu Resullukla şereflendirip kime gönderiyor? korkup da kaçtığı o şahsa gönderiyor. Şimdi Firavun'a geldiğinde Musa Aleyhisselam biz alemlerin bundan gelen iki elçiyiz diyor. Davetteki uslu bu sadeliği yakalayabildiniz mi? Firavun ne diyor? Alemlerin Rabbı da kimmiş? Demek ki tağut korkulacak birisi değil. Korkulacak kimmiş? Allah. Ve hemen havana ne diyor? Yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabbine giden yolu göreyim. Ne yapacak? Savaşacak. Peki hemen bütün sihirbazları çıkararak Musa İslam'ı sihirbazlıktan suçladı değil mi? Çünkü onun kavmindeki önde olan vebaş neydi davette? Sihirbazlar halkın unlarıydı. Allah bana birçok mucize verdi. Mesela asasını bıraktığında kocaman ejderha oluyordu elini şöyle koltuğunun altına koyup çıkarttığında ben biraz parıl diyen bir el oluyordu vesaire bütün büyücüleri topladı, büyücüler kendi aralarında bir büyü yaptılar meseleyi uzatmak için değil bir örnek vermek için giriyor büyücüler büyülerini yapıp da Musa'ya ne dediler istersen önce sen başla istersen biz aslında bu nedir? Bu da bir oyun, bir hileydi. Musa dedi ki siz baştaydı. Onlar değneklere civa bağladılar, bir şeyler yaptılar. Bırakınca sanki yılanlar böyle hareket ediyormuş gibi insanları korkutan bir şey oldu. Musa ne yaptı? Asasını bıraktı, kocaman ejderha oldu, hepsini yutuverdi. Bir sihri yapan, kendi sihrinin bozulduğunu görünce, bunun hak mı, dağıtıl mı olduğunu en iyi tespit edendir değil mi? Büyücüler ne yaptılar? Hemen bunun rahmani olduğunu ve Musa'nın Allah'ın Resul olduğunu anladılar ve hepsi secdeye kapandı mı? Kapandı. Bakın ayetleri güzel okuyun bu noktada. Tavgut meselesinde. Fırayım ne yaptı burada? Ben size emretmediğim halde nasıl olur da gidip Musa'nın Rabbine ibadet edersiniz dediğinde. Büyücüler ne dedi? he ya Rabbi, pişikten sonra bize hidayet verdiğin için sana hamd senarırız. Ya Rabbi bugün bizim ayaklarımızı kaydırma. Bizlere sebat ihsanıyla ve Firavuna ne diyorlar? Biz imanı tanıdıktan sonra tekrar küfre girmeyeceğiz. Allah muhakkak ki bizi sabırlı kılacaktır, diyor. Firavun ne diyor? Muhakkak ki sizi diyor ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Tağut ne yaparmış? Öldürülmüş, kesermiş, biçermiş. İman ehli ne yaparmış? O gün akşama kadar diyor raviler Allah Resulü naklediyor. Hiç kimse kalmadı onlardan diyor. Hepsini katletmiyor. Ama hiçbiri ne yapmıyor? Dönmüyor. Demek ki Fagut en böyle vahşi haddi aşan kan için. Düşünün kendi kavminde yaşayan insanların bile kendi saltanatını sallayacak diye doğan her erkek çocuğunu doğuratan kim? İşte demek ki bu kadar tehlikeli işte peygamberlerin gönderilme sebebi neymiş? Ondan da sakındırma. Allah hakkıyla anlayanlar da meylesin. cümle demek ki bir firavun gibi bir insan olduğu gibi ibadetten mani olayan herkes hatta kendi nefsinde ait ne yapabilir? Olabilir. Evet. Demek ki Allah'tan başka ibadete layık olan hiç kimse neymiş? Yok. Ashab-ı Uhdud'u düşünün. Oradaki beşikteki konuşan çocuk ne diyor? Atla ana atla. Cehennem ateşi, dünya ateşinden neymiş? daha şiddetli. Demek ki biz bu dünyaya kalmaya değil dönmeye geldik. Öyleyse döneceğimiz gibi amel etmemiz gerekiyor. Bunu yakaladınız mı? He? Demek ki amellerin bir neticesi var. Her şeyinde neyi varmış? Bir hesabı var. Allah hakkıyla Allah'ın verdiği nimetleri bilen ona şükreden sanmı kullardan eylesin bizlerim. Yine kardeşlerim bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nahıl suresinin 36. ayetinde insanları kendisine kulluğa ve taguttan da kaçınmaya davet ederken müşriklerin çıkıp Allah dilemiş olsaydı biz ondan başkasına ibadet etmezdik demeleri var. Bu caiz değil. Burada Allah'ın dilemesi, meşiyeti olumsuz anlamda ele alınmış ve yanlış yorumlanmışlardır. Çünkü dileme bir bakıma şirkin ve küfrün bir gerekçesi kabul edilmiş. Oysa ki Allah resullerin diliyle onları şirkten sakındırmış. Şimdi düşünün, biz diyor her birinize bir şeriat koyduk, bir yol verdik. Ara cehenneme soktuğumuzda size bir elçi gelmedi mi? Geldi. Zişir'ten sakındırmadı mı? Sakındırdı. Siz ne yaptınız? Biz onları yalanladık. İşte yalanladınız. Ateşi ne yapın? Görün diyor. Demek ki Allah fıtrat üzerine yaratıyormuş. Bunu yakaladınız mı? Fıtratın icabı neymiş? Rabb'i bilme. Yaratılışın gayesi neymiş? Birleme. Şimdi fıtratın icabını insan Allah'ın kendisine öğrettiği bazı şeylerle biliyor. idrak dediğimiz, iyi kötüye ayırt etme dediğimiz ama ibadet konusunu gönderilen ancak Resullerle öğreniyor. Ve tağuttan sarkınmayı da ancak Resuller'in göstermesiyle anlıyoruz. Bunu anladınız mı? Demek ki birilerinin iddia ettiği gibi Allah bizi müşrik yaratmasaydı biz şirk işlemezdik. Allah bizi böyle dilemeseydi biz de bu şekilde hareket etmezdik. Yani işte zina etmezdik, içki içmezdik, müşrik olmazdık, şirk falan falan Bunları Allah ne yapmıyormuş? Dilemiyormuş. Yani Allah'ın dilemesiyle bunlar ne yapıyorlar? Yanlış istimbad ederek işlemiş olduğu günahlara dahi bir kılıf koymaya çalışıyorlar. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Rabbim hepimize halis bir iman nasip etsin. Peygamberlerin o zaman gelmesine hiçbir sebep neydi? Yoktu. Akıl bize yeterdi. Aklımızın inandığı gibi tasdiklediği gibi hareket ederdik. Biz birilerine şu toplumun yaptığı hareketlere bakarak işte bunlar böyle namaz kılıyor. E git aşağıya doğuya doğru git onlar da ellerini kaldırarak kılıyor. Git biraz aşağıya in. Malikiler de değişik kılıyor bir suuda hacca her çeşit bir insan var. Hangisi doğru? Hepsine doğru dememiz mümkün mü? M mümkün değil. Kesinlikle. Doğru Allah'tan gelendir. Resul'un öğrettiğidir. Allah onları hakkıyla anlamayı nasip etsin. Öyle de olur böyle de olur diyen ancak dangalaklanıştır. İman etmenişi değildir. Çünkü imanda itaat, ittiba ve iman vardır. İlim vardır, yakinlik vardır. Ama ittibanın olmadığı yerde ilmin olmadığı yerde ne vardır? Taklit vardır, iştihat vardır, karanlık vardır ve orada kargaşa vardır, ihtilaf vardır. İhtilafın hal çaresi olarak Kur'an ve sünnete dönememe vardır. Allah bize itaat edenlerden, ittiba edenlerden, iman edenlerden eylesin ve ihtilaf ettiği her meselede Kur'an'a ve sünnete dönenlerden eylesin. Rabbim nefsine, hevasına uyanlardan bizleri uzak kalsın. Evet. E, Sohbet'e evet. devam edecek olursak kardeşlerim, halp ile tasdikin yanında, organlarla alanda amel etmek gereğine iman etmek gerekir ki, yani amel imandan değilmiş bir yürüdür bunu güzel yakalayalım. Yani sadece kelimede değil amel iman da mi, miymiş? Aslıymış. Olmazsa olmazlarıymış. Birbirinin varlığıyla gündemde kalanlarmış. Bunu anlatabildin mi? Emine bunu anladın mı? Anladım anlamadım. Anladım. Demek ki kalbin gün tasdiki, dilin ikrarını gündeme getirdiği gibi amel bunu ne yapacak? Yani Firmizi'nin kitabın imanında rakledildiği bir rivayette ne diyor? Allah Resulü'nün asabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür ne yaptık? Ne yapmazdık? Bilmezdik diyor. Şimdi senin bir Müslümana ...göstermiş olduğun güler... ...amelden bahsediyoruz. Ama senin bunu göstermemek... ...yani... ...somurtman neymiş? Bu da ibadetten kulluktan. Senin anne ve babana... ...üf bile dememen neymiş? Üf deme... ...suratını eksikme... ...bak bunların hepsi neymiş? Amel cinsinde... ...ve senin ayırda mı mi olduğunu neymiş nedir? Olmazsa olmazdır. Çünkü Rabbimiz subhano ve ala evet. bakın ne diyor Rabbim yalnız kendinize kendisine ibadet etmenizi evet. ana babaya güzellikle muamelede bulunmanız bulunmanızı emretti. Eğer ikisinden bir veya ikisi evet. senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı öftüle deme. Onları azarlama ikisine de hep tatlı söz söyletiyor. Demek ki kardeşlerim Allah ve teala bizi ne yapmış? Sadece ibadet için kendisini unulamak için yaratmış. Öyleyse bu anlamda La ilahe illallah'ın manası ne olurmuş? Yalnızca Allah'a ibadet edin ondan başkasında kulluk bulunmayın. Yani sırf red ve inkar tevhid demez başı nefi sonu ispatlan biten bir kelime yani red olmaksızın kabul de tek başına geçerli değil çünkü tevhid hem reddi hem de kabulü içeriyor işte gerçek manada tevhid budur burayı anladık mı yani la ilahe illallah dediğimizde reddetmeden kabul mümkün değil derken Neyi rette edeceğiz Seyhan? Yine Kur'an'a gidiyoruz değil mi? La ilahe yoktur ilahlar derken dönemden böyle anlattığımız meselelere gelelim şimdi. <gülüyor> İnsan cinsinden olup da kafir ruhlu olan, fağut olan bir firavun rette edilecek mi? Düşünün şimdi Alimden Suresi Estağfurullah Araf da seni dedin amanı ve seni ilah edinsinler diye tabi Arap'ta. <gülüyor> Alimden 116, 117 bakalım inşallah <gülüyor> May dede. Ha. Seni dedin amanı ve seni ilah edinsinler diye diyor Bir peygamber ve bir peygamber annesini ilah ediniyor mu? Ediniyorlar. Ondan sonra Nuh'un kalbine bakıyorsun ve ve Gus gibi salih insanlar ilah edinilmiş mi? Taş, ağaç, yıldız, güneş, ay, o nefsi hevayı ilah edinme, la ilahe dediğin zaman bunlar ret. Daha sonra nedir? Tek olan, bir olan ilaha kalpte, dilde ve azalarda ne var? Tasdik etmek gerekir. Şeksiz şüphesiz. Yani imanı anladıktan sonra tağutu inkar ve o salam kulpa yapışmak ancak insanı ne yapıyor? Tevhid ehlini kılar. Ama kaybı anlamayan kalbi Allah'tan gayrısı bilir demesi buna mı? Rızkı veren kimdir? Allah. Bu imandır. Allah'tan gayri rızık verici yoktur dememidir? Tevhiddir. İşte bu da birlemedir. Yani Rububiyet tevhidini anlatırken yani fıtratın icabı Rabb'i bilme derken yani iman derken neymiş? Gökten rızkı veren kimdir? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölü çıkaran kimdir? Allah. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur demeyse neymiş? Yaratılışın gayesidir. Kaybı kim bilir? Allah'tan gayrı kaybı bilecek yoktur deme nedir Tüvhittendir. Bunu anladık mı? İşte her kim kahine gider dediğini tasdiklerse onun İslam'dan nasibi yoktur. Muhammed ondan beridir. Sözünü anladınız mı şimdi? Peki bugün bunu cevşen adı altında veya cifir adı altında yatarlarsa bunun hükmü ne olur? He? Veya gider de kahve sonuna bakarlarsa ne olur? He? He? lanladı da şirk olur. Kim yaparsa ne şekilde yaparsa yapsın. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim yıldız'a bakar kehanette bulunur, evcek yapar cifirle uğraşırsa İslam'dan nasip yoktur. Diyor. Onun için iman anlaşılmazsa tevhidin bina edilmesi mümkün değildir. Hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yerler neresiymiş? Hı? kalp, dil ve azalar. Öyleyse kardeşlerim mesela düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Burnu yerde sütsün, Burnu yerde sütsün, bu yerde sütsün. Kimin? Anası ve babası veya her ikisi. Yanında yaşlanır da. Onlara üç bile derse cenneti kazanamazsa onun burnu yerde ne yapsın? Sözsün diyor mu? Bakın bu bir ibadet miymiş? İbadet. Kayda alınmış mı? Alınmış. Demek ki ana ve babaya bu şekilde davranma dinin emrettiği zıttına hareketle miymiş? O da öbür İşte iman ehliyle küfür ehlinin arasındaki bu. Yalnızca Allah'a ibadet etme. Yani ona ibadet edin. Ona ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakına, yetime, düşküne, yakın komşuya, uzak komşuya, yalnızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altında bulunan kimselere iyilik yapın. Allah kendisini beğenip övünenleri elbette sevmez diyor. Bakın bu ayet-i kerime, Nisa 36, kulların yaratılış gayesini o kadar güzel açıklıyor ki, bu da yalnız Allah'a kullukla başladığını dikkat edersek, Hemen arkasından ne yapıyor? Farz kıldığı ibadetleri yasakladığı şirkle ile beraber zikrediyor. Bunu yakaladınız mı? Bu ayet bize ibadetin sahih olması ve Allah kadında kabul edilmesi için kesinlikle şirkten ne yapması gerekiyor? Arınması gerekiyor. Çünkü bu olmadan ibadet ne yapmaz? Sahih olmaz. Eğer sen bile diyor şirk koşmuş olsaydın senin bile amellerin neydi? boşa giderdi diyor Enam 88'de. Yine Zümer 65'te diyor ki and ki sana da senden önceki Resullere de şu vah yolunmuştur. And eğer Allah'a ortak koşarsan kesinlikle amellerin boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Hayır yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol diyor. Ayette kardeşlerim kendisi için amel edinenin amel edenden önce zikredilmesi Özellikle haşr ifade eder ki, bu da ayetin manası bakın şöyle oluyor. Bülakas Allah'a kulluk et, ondan başkasına değil. Nitekim Fatiha suresinde ne diyor? Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım Bu burayı vurguluyor. Yine biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız Allah'a halis kılarak ona kulluk et. Zümer'den. Demek ki din, kulluğun kendisi ve yasaklananlardan da neymiş? Uzak durma. Emir ve yasaklar Allah'ın dinidir. Onun ceza ve mükafatı da ikinci alemdedir. Daha önceden de anlattığımız gibi bunun temeli ibadette tevhiddir. Sakın bu noktadan da gafil olmayalım. İnşallah bugün bu kadar. Yeter. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhudu en la ilahe illa ente estağfurika Ve tabiyleyke Velhamdülillahi Rabbil aleyh Sormak istediğiniz yer varsa buyurun sormak Şafirinle, ana, alanlar sırasıyla mühendim Silahımı da sadece Davatayolu'na küsür dedi ki dindeki küsür Hı -hı. küfrün bu türleri nelerdir? Yani bu, bu tür nasıl gerçekleşecek? şimdi burada önce imanı bir yakalayın küfrü izah edeceğim daha sonraki derslerde ama Hı -hı. imanın zıttı nedir? küfürdür şimdi burada derse anlatmaya başlarken yakalaman gereken yer şurası kulluğu izah ettik Hı -hı. ibadeti izah ettik Hı -hı. ederken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 çünkü bu ilim kardeşlerim ortağı ve benzeri bulunmayan her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh en güzel isimler en güzel övgüler en yüce sıfatlarla niteli celal azamet ve kibriya sahibi büyük Arşın rabbi göklerin ve yerin melekutunu elinde bulunduran din gününün maliki dillerimizin kendisinin layık olduğu sena ve övgüyü yapmaktan aciz kaldığı ve ona sen ancak kendini övdüğün gibisin dediğimiz Allah subhanahu ve teala'nın rububiyetini uluhiyetini onun kullar üzerindeki hakkını isim ve sıfatlarını konu edilen bir ilimdir Rabbimiz ve teala Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25. ayet-i kerimesi bu ilmi öğrenme ve öğretmenin önemine dair söylenecek ayetlerden bir tanesidir. Allah bu mevzuyu layıkıyla anlamayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim allah Teala'nın emrettiği en büyük amel ve iyilik emri tevhide sarılmadır. Rabbimiz Anakü ve Teala ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Ve andılsın ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber yöntemlerdir. Ve yine Rabbimiz, Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti diyor. Ve yine Rabbimiz, Allah'a ibadet edin, ibadetinizde ona hiçbir şey ortak koşmayın diyor. Abdullah bin Mes'ud diyor ki üzerinde Muhammed Aleyhisselam'ın mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şahit okusun. De ki, "Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ama bu şekilde kesinlikle boşluğa düştür olur bu. Hep rahmet etsin. Muaz bin Cebel de şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bindiği merkebin arkasına ben de bindim. Bir ara bana şöyle dedi. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların da Allah üzerindeki hakları nedir biliyor musun? Dedim ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ve ona hiçbir şey ortak koşmamalarlardır. Kulların Allah üzerindeki hakları ise ona hiçbir şey ortak koşmamış olanlara ebedi azapla azap etmeyecek olmasıdır. Dedim ki Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Dedi ki hayır Hı. müjdeleme. Sonra buna güvenirler de amel işlemeyi bırakıp otururlar buyurmuştur. Kardeşlerim burada dikkatimizi çeken bazı meseleler var. Bunlardan sıralayacak olursak, demek ki Rabbimiz subhanahu ve teala cinlerin ve insanların yaratılış kayesini ancak kendisine ibadet etmeleri için yaratmış. Allah'a ibadet, ancak ibadet sayılan fiillerden hiçbirini başkası için değil, yalnız Allah için yaparak onu birlediğiniz takdirde gereken Allah'a ibadet ve kulluk sayılır. Böylece Allah'a ibadete çağırmanın manası da ona ibadette birlemeye çağırmak olur ki işte Kureyş'in aleyhissalatü vesselamın davetine karşılık onunla çatışıp kendisine düşmanlık etmesinin sebebi hep bu olmuştu kardeşlerim. Tevhidin bu manasını gereğini yerine getirmeyen Allah'a ibadet etmiş olmaz. Şüphesiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala siz de benim ibadet ettiğime Allah'a ibadet edenlerden değilsiniz ayet-i kerimesini Demek ki kardeşlerim peygamberlerin gönderilişlerindeki gaye ümmetleri tevhide davet. Bize düşen de bu. Bütün ümmetler peygamberlik müessesesine muhatap olmuşlardır. Andolsun ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik diyor Rabbimiz. Ve peygamberlerin getirdikleri din bir birdir kardeşlerim. Yalnız Allah'a ibadet edin diye emredilmişlerdir. Burada önemi büyük olan bir hususta kardeşlerim, Allah'a ibadetin ancak tagutu reddetmekle gerçekleşeceğidir ki, bu hususta o halde kim Tağgut'u reddedip Allah'a inanıyorsa kopmayan sağlam kulpa yapışmış olur buyruğuyla açıklanmıştır. Demek ki tagut ilaha giden yolu kesen her şeydir. Allah hakkıyla anlamayı nasip etsin. İleride gelecek inşallah. Yine kardeşlerim buradaki anlattığımız meselelerin içinde Enam suresinde söz edilen üç muhkem ayetin özel önemi vardır. Hakkında Ali Silat ve Selam'ın mihribulman vasiyetini görmek isteyen şu ayetleri okusun denilen ve en başında ona hiçbir şeyi ortak koşmayın emri yer alan bu ayetlerde on hususu emretmektedir. İsra suresinde 18 hususu belirten muhkem ayetler de Allah-u Teala'nın Allah ile beraber bir ilah dahi edinme. Sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. İsra 22 buyruğu ile başlar ve Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. İsra 39 buyruğu ile son bulur. İşte bunlar sebben sana Allah'ın ettiği hikmetlerdendir. İsra 39 buyurur da bunların Allahu Teala nezdindeki önemini açıklar kardeşlerim. Yine Nisa suresinde onu hak ayeti adı verilen ayetler vardır ki Allahu Teala bunlarda Allah'a ibadet edin ve ibadet ona hiçbir şey ortak koşmayın. Nisa 36. emriyle başlamıştır. Demek ki kardeşlerim bizler Allahu Teala'nın hakkını yerine getirirsek Rabbimiz subhanahu ve Teala'nın üzerinde de bizim hakkımız doğuyor. Onun hakkını yerine getirmemiz, onun emir ve nehirlerine sarılmamız, o'dan da bize azap etmemesidir. Tevhidin değeri ve sahibinden yana affettirdiği günahlar vardır kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala eğer iman edip imanlarına sülüm bulaştırmayanlar var ya işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır buyurmuştur. Enal 82 Ubal-e Es-Samit el-Ensari şöyle diyor. Allah Resulü'nün selam kim bir ortaya bulunmayan Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed'in onun kulu ve resul olduğuna ve İsa'nın da onun kulu ve resulü Allah tarafından Meryem'e iletilen kelimesi ve onun katında bir ruh olduğuna cennetin hak cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse ameli ne olursa olsun Allah onu cennete sokar buyurulmuştur. Allah bizi bunlardan korusun kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz La ilahe illallah deyip de bununla Allah'ın veçhini arzulayan kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır vermiştir. Yine aleyhissalatü vesselam Musa aleyhissalam dedi ki Ya Rabbi bana kendisiyle sana zikir ve duada bulunacağım bir şey öğret. Rabb'i ona La ilaha illallahdır. Musa, Ya Rabbi, bunu bütün kulların söylüyor dedi. Allahu Teala, ey Musa, eğer yedi kat gök içindeki sakinleri ben hariç yedi kat yerle birlikte tartının bir kefesinde olsa, diğer kefesinde de la ilaha illallah olsa, la ilahe illallah onlardan ağır gelip Yine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Ey Adem oğlu, Rabbim şöyle buyurdu." diyerek başlıyor. "Ey Adem oğlu, bana yeryüzü dolusu günahla gelmiş olsan, sonra karşıma hiçbir şeyi bana ortak koşmamış halde çıksan, seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım." buyurmuştur. Allah bizleri mağfiret etsin. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın lütfunun genişliği çok büyük. Demek ki tevhid ehli Allah katında sevap olarak çok büyük bir karşılık görecek. Demek ki tevhidin bunun yanı sıra günahları da örtüp yok etmesi var. Allah Subhanahu ve teala bizlere rahmet etsin kardeşlerim. Bizlere acısın, bizlere bağışlasın. Bakın Kuba'da hadisinde geçen beş husus iyice düşünürsün. Bunlar neydi? Bir olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur. İsa onun kulu, resulü, kelimesi ve katında bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır. Allah bizlere merhamet etsin. La ilahe illallah sözü kardeşlerim bütün mahlukat karşısında ağır bastığı halde onu söyleyenlerden çoğunun mizanın hafif gelişi vurgulanıyor. Allah yardımcımız olsun. Demek ki tevhidi anlama tevhid ehlinin amelinin azalması mizanın bir o kelimeyle ağır basması Allah bizlere mağfiret etsin amellerimizi güzelleştirsin kardeşlerim Enes'in rivayet ettiği hadiste de İkban'ın rivayet ettiği hadiste de La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın veçini yücünü arzlayan ifadelerden maksat bunu dil telaffuz değil şirki terk etmek manasındadır evet demek ki hadisteki ameli ne olursa olsun ifadesini bilme bu müslüman kişi salih ameli ne kadar az yahut kötü ameli ne kadar çok olursa olsun tevhidini ortadan kaldırıp cehennemde ebedi kalışını gerektirecek bir şey gerçekleştirmediği takdirde cennete girecek demektir Dolayısıyla İslam'ın şartını, erkanı terk etmesi zikredilmemiştir. Çünkü bu beşinden terki, dinden çıkarıcı küfür niteliğinde olan ve olmayanlar vardır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in asabından gelen nakillere baktığımızda, namazın dışındaki bir ameli terk eden amelinden dolayı tekfir edilmezdi. Tevhid hakkı ile bilip ona inanan ve tevhid hakkı ile bağlanan kimse hesaba çekilmeden cennete girer kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Nahal 120'de buyuruyor ki şüphesiz İbrahim hak dine yönelen Allah'a itaat üzerine bulunan bir önderdi. Allah ortak kuşanlardan değildir ve. Rablarına ortak koşmayanlar müminin evre dokuzda buyurduğu gibi. Sayın bin Abdurrahman Es-Sülemi şöyle rivayet ediyor. O da Said Bin Cübeyir'den. Bize dün gece kalan yıldızı hanginiz gördünüz diye sordu. Ben gördüm dedim. Sonra da namaza teheçtik kalkmış değildim. Beni bir şey soktu da ondan dedim. Peki buna ne yaptın dedi birinden beni okumasını istedim dedim seni böyle yapmaya sevk eden neydi dedi dedi. Amr bin Şerahil'den nakledildiği bir hadis dedim nedir o naklettiği dedi o bize Bureyde bin el-Husayb el-Estemi'den göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasından başkası için ruki okuma yoktur dediğini nakletti dedim ki Said bin Cübeyr dedi ki işittiği kadarıyla amel edip yetinen kimse güzel bir iş yapmıştır. Ancak Abdullah bin Abbas bize ve a.s.v'dan şunu nakletmiştir. Bana bütün ümmetler arzululdu. Beraberinde 5-10 kişi bulunan peygamberi ve beraberinde 1-2 kişi bulunan peygamberi ve beraberinde hiç kimse olmayan peygamberi gördüm. Derken bana uzaktan büyük bir kalabalık gösterildi. Ben onları kendi ümmetim zannettim. Ancak bana bunların Musa ve kavmi olduğu söylendi. Yine baktım birine göreyim muazzam bir kalabalık. Bana bunlar senin ümmetindir ve bunlarla birlikte 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete gireceklerdir. Derim. Sonra kalktı ve evine girdi. İnsanlar bunların kimler olabileceği hakkında tartışmaya koyuldu. Bazısı herhalde bunlar Allah Rəşılın arkadaşlık yapanlardır dedi. Bazısı, bunların İslam döneminde İslam geldikten sonra doğup da Allah'a hiç şirk koşmamış kimseler olabileceğini söylediler ve daha birçok şeyler söylediler. Ardından Ali Şerifî çıkıp geri geldi ve onu durumundan haberdar ettiler. Ali Şerifî sırında işte onlar birinden kendilerini okuyup ruhke ile tedaviye çalışmasını istemeyenler, tedavi için yaralarını bağlatmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve yalnız Rablarına güvenip dayananlardır buyurdu. O sırada Ukkaşe bin Nihsan el esedi, ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü, ben onlardan kılması için Allah'a dua et dedi. Aleyhissalatü Vesselam sen onlardansın cevabını verdi. Sonra başka bir adam kalktı Ey Allah Mesule, beni de onlardan için Allah'a dua ettiğinde o kaşe seni geçti buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah bizi de onlardan kıltsın. Demek ki 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete girecek. Allah bizleri tevhid ile kıltsın kardeşlerim tevhidi gerçekleştirmenin mana ve içeriğinin şirkten tamamen arınmak olduğunu anlayalım kardeşlerim. allah Teala müminleri şirkten uzak olup ondan selamet bulmuş olmaları için ölmüştür. Evet. Hiç kimsenin tedavi için kendisine Ruki yapmasını istememenin ve tedavi için yaraları dağlamamanın, tevhidin kemalini gösteren davranışlar olması, söze edilen şeylerin hepsini terk ettiren bu karakteri, yalnız Allah'a güvenip dayanmanın tevekkülün gücü sayesinde oluştuğu belirtiliyor. Demek ki kardeşlerim, tevhidi tam anlamıyla gerçekleştirmenin, amel ile elde edilecek bir iş olduğunu kavramış bulman sahabenin ilminin derinliğine bakın. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabenin hayrın en her türlüsünü elde etmek üzere sahip oldukları hırsları Allah bizlere de versin. Allah Muhammed ümmetinin sayısını artırsın kardeşlerimiz yine burada dikkat edilirse göz değmesine ve zehirli hayvan tarafından sokulmaya karşı rukye okumaya izin verilmiştir. Ama kişi talep etmeksin, onu gelip de bir başkası tedavi maksatla olarak okuması rukyesiyle kişinin bir kimseden kendisini okumasını talep etmesi istirka arasındaki fark vardır. Birisi gelip hasta birini okuyabilir bunda bir sorun yoktur ama gel beni oku başım ağrıyor şuram ağlıyor dedi mi bu Türkiye istimek manasına gelir ki bu da hesapsız cennete girişi engeller okutma haram değil dikkat edin burada okutma haram değil kardeşlerim Allah'ın Teala'nın yasakladığı ve affetmediği en büyük kötülük şirkten hep korkmaktır Rabbimiz subhanahu ve teala ayet-i kerimesinde Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz diyor Nisa İbrahim İbrahim Aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak kıl. İbrahim 35'te. Amin ya Rabbi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizler için çekindiğim şeylerden en korkuncu küçük şirktir. Ona küçük şirkin ne olduğu sorulduğunda o ziyadır demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim ibadette Allah'tan başka ona denk yaptığı bir başkası dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme gider buyurmuştur. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Allah'a hiçbir şeyi ona ortak koşmaksın kavuşan kimse cennete girer, ona kendisine ortak koşarak kavuşan kimse de cehenneme gider buyurmuştur. Demek ki burada dikkatimizi çekecek olan meselelerin en başı şirkten hep korkulacak kardeşlerim. Demek ki şirkin nevilerinden riyada var ve en belalı meselelerden birisi ve bu da küçük şirttir. Kardeşlerim, rüya salih kimseler hakkında çekinilen şeylerin en korkuncu. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah böyle gülünç, rezil duruma düşmekten bizleri korusun. Aleyküm Yine cennet ve cehennem elde etme yönüyle şirkten sakınmakla mümkün oluyor. Yine cennet ve cehennemin bu yönüyle yakınlıkları aynı hadisin içerisinde birlikte ifade edilmiş Allah subhanahu ve teala cennet ve nimetlerini anlamayı cehennem ve içindekilerden ve sakınmayı nasip etsin bizlere yine kardeşlerim burada anlaşılması gereken meselelerden bir tanesi de Allah'a ona ortak koştuğu halde kavuşan kimsenin insanların en çok ibadet edeni de olsa cehenneme gireceği. Burası çok önemli meselelerden birisi. Çünkü daha önceki meselelerde de anlattığımız gibi bir ibadetin kabul olmasında iki tane esas vardır. Birincisi neden yaptın sorusunu sormak. İkincisi ise nasıl yaptın. Eğer neden istiyorsun, neden bu ibadeti yapıyorsun sorusuna Allah için cevabı gelmiyorsa yapılan ne kadar ibadet olursa olsun bunların hiçbiri Allah indinde kabul değildir. Bakın burada Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi ve oğulları için putlara ibadetten muhafaza edilmesini diliyor ve duasında Rabbim çünkü onlar insanların çoğunu saptırdılar buyurmuştur. Bu ifade ile çoğunluğun düştüğü durumu göz önünde bulundurmuş ve dua etmiştir. Kendisinin neslinden gelenlerin putlara tapmaması ve tevhid üzerinde sabit kılması için dua etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü bu sözünde ben Atan İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum demiştir. Allah bizi de bizden gelecek nesce de kıyamete kadar tevhid ekleyesin, puta tapmaktan tutlardan uzaklasın. Yine yukarıda bahsettiğimiz mesellerden bir tanesinde kim ibadette Allah'tan başka ona denk yaptığı bir başkasını dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme girer hadisinde. Bu halinde dediği gibi, La ilahe illallah tefsiri göze çarpmaktadır. Demek ki bir insan ne kadar ibadet ederse etsin, ibadetlerinde bir başkasına dua eder, onu aracı kılar ve onun yüzü suyu hürmetine isterse Allah'ın işlemiş olduğu bütün ibadetlere ne yapıyor? Reddediyor. Allah bizleri bağışlasın. Yine kardeşlerim şirkten başkasını yani günahları dilediği kimse için bağışlar ayeti ve Allah'a hiçbir şey ona ortak koşmaksın kavuşan kimse cennete girer hadisiyle şirkten uzak olan kimsenin üstünlüğü göz önüne çarpıyor. Demek ki en şerefli mesele tevhid. Kardeşlerim tevhidin ancak kendisiyle tamamlanacağı işlerden olan la ilahe illallah şahadetine tevhide daveti görev edinmektir. Bu aynı zamanda bütün peygamberlerin ilk emredildiği meselelerdendir. Bakın Rabbimiz Yusuf 108'de diyor ki: "Peki işte bu benim yolumdur. Ben bana tabi olanlarla birlikte basiretle Allah'a davet ediyorum. Allah'ı her çeşit noksan ve kusurluktan tenzih ediyorum. Ben asla değil değilim. İbn Abbas diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Muaz'ı Yemen'i davetçi olarak gönderirken ona şöyle dedi. Ey Muaz'ım sen kitap ehli bir kavmuna gidiyorsun. Onları kendisine davet edeceğin ilk şey La ilahe illallah olsun. Şayet onlar bu hususta sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın onlara her bir gün ve gecede olmak üzere beş vakit namaz ve faz kıldırdığını bilir. Şayet da bu hususta sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın onlara zenginlerden alıp fakirlere verilmek üzere zekatın fazla olduğunu bilir. Şayet onlar bu hususta da sana itaat ettikleri takdirde sakın mallarının en iyilerini seçip alma mazlumun duasından kork. Zira böylesinin duasıyla Allah arasında kabulüne engel bir perde yoktur buyurmuştur. Yine kardeşlerim Sehil bin Sa'd el Ensari'den gelen bir rivayette Hayber günü ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Yarın sancağı Allah'ı ve Resul'unu seven Allah ve Resul'unun da kendisini sevdiği bir kimseye vereceğim. Allah fethi onun iki elinde meyeser kılacak buyurmuştur. İnsanlar o gece sancağın kime verileceğini tartışarak geçirdiler. Sabaha vardıklarında Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda toplandılar. Her biri sancağın kendisine verilmesini ümit ediyordu. Aleyhisselatü Vesselam Ali bin Ebi Talip nerededir diye sordu. Gözlerinden şikayet ediyor dediler. Bunun üzerine birini gönderip Ali'yi çağırdı. Alinin gözlerine tükürdü ve dua etti. Ali hemen iyileşti. Hatta kendisinde hiç ağrı yokmuş gibi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali'ye verdi ve onların yurtlarına varınca yavaş ve dikkatli ol. Sonra onları İslam'a davet et. Ve İslam'da Allah Teala'nın haklarından olup üzerine yapmaları vacip olan şeyleri onlara haber ver. Allah'a yemin olsun ki senin vesilenle Allah'ın tek bir kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develeri elde etmekten daha hayırlıdır. Evet kardeşlerim yukarıdaki zikrettiğimiz meselelerden anlamamız gereken bazı önemli noktalar bu noktalar neler? İnsanlara insanları Allah'a davet etmenin ve aleyhissalatü vesselam'a uyanların yolu olması Allah'a davetin ihlas ile yapılmasının vurgusu çünkü söyleyip davet ettiği şey gerçekten hak olan birçokları çokları bununla hakkı ortaya koymayı değil de kendi sözlerinin dinlenip kabul görüş olmasını amaçlarlar. Allah'a böyle çirkin durumlara düşmekten bizleri böyle buyursun. Yine kardeşlerim davette ihlas yanında farz olan diğer bir hususunda basiret yani ilim oluşudur. Yaratanı yaratılmışa denk tutma ve benzetmekten kaçıp Allah'ı tenzih etme, onu kemaliyle birlemek olacağından bu kişinin tevhidi güzeldir kardeşlerim. Allah bizi böyle insanlardan eylesin. Şirkin kötülüklerinden biri de onda kaçınılmaz olarak Allah'ı zemmetme ve yermenin bulunup olmasıdır. Yine en önemli işlerden biri de müslüman kimsenin müşrik kimselerden ayrılıp uzaklaşmasıdır. Şöyle ki, o şirk koşmasa bile görünüşte onlardan biri gibi olma sakıncası söz konusu yani dinini ishar etmesi gerekiyor demek ki kişi tevhidin yerine getirilmesinin gereken bir vacip bir farz olduğunu kavraması gerekiyor zira her şeyden hatta namazdan da önce işe ilk onunla başlaması gerekir hadiste geçen Allahı u Teala'yı birlemek sözü La ilahe illallah şahitliğinde bulunmak manasındadır. Allah bizlere anlamayı nasip etsin. Davette muhatap olan kimse ehli kitaptan biri bile olsa demek ki tevhid önce geliyor. Tevhid önce geliyor. İlk davet edeceğimiz mesele demek ki tevhidmiş. Bunu tuttukları zaman onlara ameli meselelerden namazı, daha sonra zekatı, daha sonra da onlara adaletli olmayı ve mazlumun ahandan da sakınmayı elde ediyoruz kardeşlerim. kardeşlerim. tevhidin ve La İlahe illallah şehadetinin anlamı Rabbimiz Subhanu Kuvveti Alain kitabında dediği gibi Onların çağırıp durdukları da Rablarına hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınacak bir azaptır diyor İsra 57'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala hani İbrahim de babasına ve kavmine şöyle demişti. Bilin ki ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak beni yaratan'a ibadet ederim. Ruhruf 16. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar tanrılarını, Rahiplerini Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka rabler edindiler. Tevbe 31. Yine insanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki Allah'tan başkasını ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir diyor Bakara 165'te. Ve Ali ve Selam Efendimiz kim La ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edinelen edilenleri reddi derse malına ve canına dokunma haram olur. Onun hesabı ise Allah Azze ve Celle aittir diyor. Burada dikkatinizi çektiğimiz ayetlerin hepsi bundan sonraki geleceği meselelerin bab başlıklarıdır. Burada en büyük mesele olan tevhid ve la ilahe illallah şehadetinin anlamı yer alır. Ve bu birçok hususları da ortaya koyar kardeşlerim. Mesela onlardan birisi İsra suresinin söz edilen 57. ayet-i kerimesinin salihlere dua ile yönelerek onları çağırıp duran müşriklerin bu yaptıklarını reddetmesi ve bunun büyük şirk olduğunu ortaya koymasıdır. Demek ki bu da çok açıkça dua ibadettir. Burada yine dikkat edilecek mesellerden birisi Tevbe Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinin ehli kitabın alimlerini, hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka raplar edindikleri halbuki tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadıkları halde onlar rahiplerini hahamlarını ne yapmışlardır Rab edilmişlerdir. da ayet-i kerimenin tefsirinde Adi bin Hatim'den gelen rivayette Adi boynunda bir haçla Medine'ye geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatu oradaki asabına bu ayet-i okuyunca adi biz onları Rab edinmiyoruz ki dediğinde Allah Resulü ve Vesselam dönerek önce onun boynundaki haçı yani öseni çıkarmasını emrederek siz onların helal dediğini helal diyor musunuz? Evet. Doğru dediklerini doğru kabul ediyor musunuz? Evet. İştirab edinmek bu gözlenmiştir. Allah meseleyi anlayanlardan eylesin kardeşler. Tevhid ve La ilahe illallah şahadetinin anlamına dair ortaya konulan çok açık bir meselede Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın kafirlere karşı ifade ettiği bildirilen şu sözlerdir. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana ibadet ederim. Zuhru firmi aldı. O böylece bütün ibadet olunan mabutlardan uzak olduğunu bildirirken Rabb'ı Allah'a müstesna ediyor. İşte kardeşlerim bu tevhidin mutlak şekilde ret ve kabul ile gerçekleştiğini gösterir. Çünkü La ilahe illallah sözü başı nefi sonu ispatla biter. Yani önce ret edeceksin sonra kabul edeceksin. Redd ettiğini de bilmemiz gerekir. Kardeşlerim yine tevhidi açıklayıcı bir diğer hususta Bakara suresinin kafirler hakkındaki söz edilen ayetleridir ki Allahu Teala onlar hakkında ve onlar ateşten de çıkacak değildir. Surenin 165. 167. ayetlerinin sonunda bu buyruk ile bildirilen şudur. Onlar Allah'tan başkalarına ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi sevmişlerdir. Bu ise onların Allah'a büyük bir sevgiyle sevdiklerini göstermesine rağmen kendilerini İslam'a sokmamış. Demek ki sevgi meselesi kayda alınmaz. Onu gerekli şekilde vahiyle terbiye edilmezse Allah'ı seviyorum diye seve seve insan cehenneme de girebilir. Pekala bir de Allah'tan başkasına olan sevgisi, Allah'a olan sevgisinden daha büyük olanın, yahut Allah'ı hiç sevmeyip de yalnızca başkasını sevenin hali, buna göre nece olur kardeşlerim bir düşünün. Allah bizlere mağfiret etsin. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Kardeşlerim belaları kaldırmak ya da uzaklaştırmak için, halka ip ve benzeri şeyler takmak şirktir. Halk arasında çok görülür. İşte eli ağrıdı hemen bir ipliğe okurlar, düğüm atıp koluna bağlarlar. Veya beli arayan insanlara ipe okuya okuya iplere düğüm atıp bele bağlarlar vesaire. İşte bunları yapmak şirk ve insanın ebedi cehenneme girmesine sebeptir. Rabbimiz Subhanahu ve Aleyhi Zümer 39, Zümer 38'de şöyle diyor. De ki o halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka çağırıp durduklarınız onun zararını benden giderebilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bileğine sarı alaşından bir halka geçirmiş olan bir adamı gördü ona bu nedir diye sordu adam bana cesaret verip kuvvetimi artıran şeydir deyince aleyhissalatü vesselam çıkar ona at o yalnızca senin aczini artırır şayet o üzerinde ölseydin asla felan bulmazdın buyurmuştur bunu İmam Ahmet nakletmiştir Yine İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kim üzerine bir nazarlık takınırsa Allah ona afiyet vermesin. Kim kendisini korusun diye bir şey takınırsa Allah onu korumasın diye dua etmiştir. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kim nazar ve benzerlerinden korunsun diye nazarlık gibi bir şey takarsa şirk koşmuş olur buyurur evet Allah bizleri böyle yine İbni Ebu Hatim'in rivayetinde Kuzeyme Kuzeyfe bin elyema hummadan korur inancıyla koluna bir ip bağlayan bir adam görünce hemen ipi koparttı ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler ayetini okudur Evet kardeşlerim, demek ki anlattığımız şeylerde ifade edilen halka, ip, taş ve benzeri şeyleri takınmakla işlenen hatanın çok ağır olduğuna işaret edilir. Halk arasında ne kadar rahat işlenen mesele değil mi? Allah cehaletimizi gidersin kardeşlerim. Gerçekten sahada o şeyler üzerinde takılı olduğu halde ölseydi, asla felah bulmayacaktı. Bunun böyle olduğuna sahabenin muhakkak küçük şirk en büyük günahlardan daha büyük bir kötülüklük şeklindeki sözleri şahitlik eder. Demek ki cehalet ve umumen mazeret insan bilmeden bir şey yapabilir ama kendisini anlattıktan sonra artık ondan uzak durması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara takınmak gerçekte dünyada bir fayda da temin etmez aksine zarar getirir diyor. Ve o yalnızca senin acizine artırır diyor. Evet. Bu gibi şeyleri yapanlara karşı çok ağır bir şekilde yaptıklarının kabul edilemez oluşu vurgulanıyor. Evet. Demek ki göz değmesine karşı takılan nazarlık ve türlerinde ve vesselam bunları takanlara Allah onlara afiyet vermesin Allah onları korumasın diye dua etmiştir. Yani Allah onları taktıkları şeyle baş başa bırakmıştır. Kardeşlerim rukiye ve nazarlıklar hakkında gelen hadislere bakacak olursak Bukhari'de ve Müslüm'de gelen ribayette ve vesselam bir elçiyi hiçbir devenin boynunda nazardan korumak için takılmış tel kolye ve benzeri şeyler kalmasın muhakkak kesilip koparılsın diye herkese haber vermek üzere gönderdiği nakledilmiştir. Evet. Bugün mal pazarına gidildiğinde bakarsınız malların hepsinin boynunda bir koca koca mavi boncuklar ve tepsinin boynunda muskalar olduğunu görürsünüz adamlara desen ki şunu kes gider bıçağı alır gelir seni doğrar yine onu kesmezler yine İbni Mesud'dan gelen bir rivayette S. S. Ruka Temayin ve Tivele şirktir demiştir bunu Ahmet ve Ebu Davud nakletmiştir kardeşlerim Ruka hastalıkları tedavi etmekte üfürükçülükte kullanılan tılsımlı sözler büyü ve şekiller anlamındaki rukyeleri ifade eder. Bu söz ve şekillerin çoğu manası anlaşılır türden şeyler değildir. Nazardan ve zehirli hayvanlardan korunmak için bu tür şirk olan şeyler dışındaki duaları ve Kur'an ayetlerini okumaya ise Aleyhisselatü Vesselam izin vermiştir. Temayin nazar değmesin diye çocukların üzerine takılan çeşitli boncuk ve benzeri nazarlıklardır. Bugünkü cevşen nazar boncuğu gibi taktıklarıdır. Bunları takmak haramdır. Tüveyle kocaya karısını kadına da kocasının sevdirdiği ileri sürülerek yapılan muhabbet muskaları ve buna benzer her çeşit muskadır ki bunlar şirktir. Allah bizleri ve neslimizi ondan <Gülüyor> yok gitmedi yok arkadaşın sorusuna parnaklar e, <gülüyor> e, bazen yetmiyor. Bir latifeyle cevap vermek istedim. Bilmiyorum maksat hasıl oldu mu? E, şöyle diyeyim. Mesela komşusunun huysuzluğundan aksiliğinden, laf dinlemezliğinden sahabenin birisi itiraz ettiğinde şikayet ediyor şikayette nedir? Lağım sopistik çukurunu tutuyor. Tam duvarının dibine eşiyor. O da adamın evinin içine çıkıyor ve hastalanıyor. Evde oturamaz hale geliyorlar. Ne yaptıysa dinlemiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eşyanın hepsini topla insanların diyor kalabalık geçtiği bir zamanı seç yolun ortasına otur. Kim sorarsa komşunun yüzünden de diyor. Bu adam gidiyor. İnsanların topluca geçtiği bir zamanı, bir pazar veya çarşı zamanını seçiyor. Yolun ortasına eşyalarıyla oturuyor. Kim sorarsa komşumun yüzünden böyle böyle diyor. Adam en son geliyor, yalvarıyor. Ne olur diyor, eve gel. Eşyalarını koy, tamam diyor. Ne dersen yapacağım diyor. Ne tut bu kardeşim. Allah Resulünün, ve vesselam'ın metodu bu. Ayrıca üç şeyin geçtiği bir hadis-i şerif var. Ve Allah'a ve gününe iman eden diye başlıyor. Aynı hadisin içinde. Birisi de komşuyla iyi geçinme. Ve hatta Cibril diyor o kadar geldi gitti ki neredeyse komşunun komşuna, komşuya bir mirasçı kılınacağını zannettim diyor. Yine Kul hakkından bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta diyor kişinin diyor komşudan izin almadan duvarına mı çakarak bir şey tutturmasının dahi hesabını vermeden oruç o cennete giremeyecek diyorsa artık varın siz düşünün O huysuzsa biz huylu olacağız. bilmiyorum bu kadar yeterli mi? Allah bizlere güzel ahlak nasip etsin. Evet. Eh, selamun aleyküm, aleyküm. Ne buyursun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim üzerine bir şey takınırsa, taktığı o şeye bırakılır demiştir. Ahmet ve tirmizini ahlediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Rüveyfi belki hayat senin için uzun olacak. İnsanlara şunu haber ver. Kim nazardan korunsun diye sakalını düğünlerse yahut boynuna muska ve nazarlık kolye takarsa ya da hayvan dışkısı veya kemikle istinca ederse bilsin ki şüphesiz Muhammed o kimseden uzaktır. Allah bizlere muhafet etsin kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz kim bir insanın üzerindeki muskayı, nazarlığı koparır atarsa, köle azat etmiş gibi olur buyurmuştur. Evet. İbrahim bin Yezid en-Nihai diyor ki, Sahabe Kur'an'dan olsun ya da olmasın, muska ve nazarlık türlü her şeyi kötü ve çirkin şeyler olarak görürlerdi buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Demek ki kardeşlerim Ruka, tılsımlar ve temayin Nazarlıkların ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor Tivele denilen Muska çeşitlerini iyi bilmemiz Ve sakınmamız gerekiyor Bunların her üçünün de istisnasız şirk olduklarını Anlamamız gerekiyor Nazar değmesinden Yahut bazı zehirli Zararlardan korunmak için Hak sözlerle Kur'an'dan ve sünnette yer alan duaları okuma, tedaviyle uğraşmak bunlar şirk değil. Bunlar Hı. sünnetullah'tır. İçinde Kur'an'dan bazı şeylerin yazılı olduğu, üzerinde taşınan muskaları ve işte bunlar gibi yasaklanmış olup olmadıkları bu yazanların hiçbiri ve korku yastığın altına kurayım ve kızlar güzel olsun deyip yazıp boynuma asayım veya üzerine ayetel kürsü yazıp duvara asayım, üzerinde taşsın, korkmasın tipinde hareketler haram kılınmış ve nehyedilmiştir. Çünkü tevhidin olmazsa olmazlarından birisi nedir? Koruyacak kimdir? Allah. Sığınılacak kimdir? Allah. İstelenecek Allah'tır. Eğer Allah'ı bırakıp da yarattığı bir şeylere gidilirse, Allah onu ondan taş başa bırakacaktır. Yine dikkatinizi çekerse çektiyse hayvanlara nazardan koruması için tel, kolye, nazarlık tür şeyleri takmak şirke girdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bunlara adam gönderip hepsinin kestirdiği vardır. Allah Subhanahu ve Teala böyle pis durumlara düşmekten bizleri beri görürsün. Ama maalesef yaşamış olduğumuz şu ortamda bu şirkin bütün örneklerini envai çeşitliyle görmek mümkün. Kardeşlerim ağaç, taş ve benzeri şeylerden bereket umma şirktir. Rabbimiz Tanuhu ve Teala Necim 19'da bakın ne diyor. Gördünüz mü? Lat ve uzayı ve üçüncüleri olan ötekini, menatı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 Yol gösterici gelmiştir. Evet. Ve bu vakit eldeysiden Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Huneyne giderken sahabelerden bazıları müşriklerin Zat-ı emvat dedikleri kutsal saydıkları bir ağaçları vardı. Onun yanında kalıp ibadetle meşgul olurlar. Silahlarını o ağacın altında kuşanırlardı. Biz de başka bir ağacın yanına geldiğimizde Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü Onların Zat-ı gibi bize de bir Zat-ı Emrat yap dedik. Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber Yine Nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Musa'ya ey Musa bunların ilahları gibi bize de ilah yap diyen ve Musa'nın siz hakikaten cahil bir topluluksunuz şeklindeki cevabına muhatap olan İsrailoğullarının dediğinin aynısını dediniz sizden öncekilerin yolunda yürüyeceksiniz demiştir evet Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim demek ki insan Cehaletle yapmayacağı, etmeyeceği, söylemeyeceği bir şey yok. Fakat Allah Resulü Vesselam'ın asabı Huneye giderken savaşın dehşeti, yazın sıcağı, imkansızlıkların karşısında Ey Allah Resulü bize de şöyle bir ilah edin sanatlıyor. Allah Resulü ﷺ Vesselam ﷺ ﷺ ﷺ aynen Musa'nın Kavmini Allah rahmetiyle denizden geçirdikten sonra sahile vardıklarında kuzaya tapan bir kavmi gördüklerinde aynen onların dediği gibi dediniz diyerek onların aklının başına gelecek sözleri söylemiş ve La ilahe illallah'ın dışındaki her şeyi reddetmiştir ve İslam söz konusu istek karşısında vermiş olduğu cevap içeren hüküm yerine yemin de etmiştir. Zira kendisi önemli bir maslahat gereği olmadıkça yemin etmezdi. Demek ki kardeşlerim şirkin kapsamı içerisinde küçük şirk İslam'dan çıkarmayan ve büyük şirk İslam'dan çıkaran olmak üzere iki tür yer almaktadır. Onlar o şeyi işlemeyip kalepte bulunmuş olmakla kaldıklarından bununla küçük şirkte dinden çıkmış olmadılar ve cehalet umumla maziret oldu. Bizler küfürden yeni vazgeçmiş kimselerdik demeleri, başkalarının kendilerinin bilemeyip yanıldıkları o husustan habersiz olmadıklarını gösterir. Zoruna gidip bundan hoşlanmayacak kimsenin zıttına da olsa, şaşkınlık duymak karşısında demek ki Allahu Ekber diyerek tekbir getirmede de Evet kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara büyük şirkin kapısını açarak kapıları ve ona ulaştıran yolları kapanası var. Onları cahiliye mensup kimselere benzemekten sakındırmıştır Allah bizleri de sakınanlardan eylesin. Ve dikkat ederseniz sizden öncekilerin yolunda yürüyeceksiniz sözünün sonrasında da aynen haber verdiği gibi gerçekleşmiş olması peygamberliğinin dilli işaretlerinden bir işarettir. Evet. Allah'tan başkası için kurban kesmi, bu da şirk meselelerindendir. Rabbimiz An-ı Kuvveti A'la en de ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kevser 2'de o zaman sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur. Ali diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resul'dan bana dört söz söyledi. Ben bunları belledim. Allah'tan başkası için kurban keseni Allah lanet etti. Allah ana vevasına lanet edene lanet etti. Allah bidatçı barındırana lanet etti. Allah arazi sınırlarını aldatmak üzere değiştirene lanet etti demiştir. Müslüm rivayet ediyor. Yine Aleyhisselatü Selam Efendimiz birçok sözlerinde bizleri cennete gidecek yollara sevk etmiş, cehennemden uzak durmayı bizlere tavsiye etmiştir. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım Alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet. Bizden sudur eden söz, düşünce, fiil, her ne olursa olsun kardeşlerim, bunların hepsini Allah'a yapmak gerekiyor. Önemsemene, onun zıttına hareket etme kişinin ateşe girmesine sebep. Allah'tan başkası için kurban kesilen bir yerde, Allah için kurban kesilemez. Rabbimiz Teala Hüveteala onun mescidi Dırav içinde asla namaz kılma. Tb 108'de buyurduğu gibi yine Sabit Bin El Ebdeh haktan gelen bir rivayette bir adam Buane mevkinde bir deve kurban etmeye adamıştı. Bunu gidip ve Vesselam'a sorunca orada cahiliye döneminde tapılan putlardan herhangi bir put var mıydı? yoktu deyince ve Vesselam orada onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine ve Vesselam adağını yerine getir şu kadar ki Allah'a isyan olacak bir işin söz konusu olduğu adak ile Adem yolunun sahip olmadığı bir şey hususundaki adağı yerine getirilemez buyurmuştur. Bunu da Ebu Davud sahih bir şekilde rivayet etmiştir. Demek ki kardeşlerim adak adandığında eğer şirk, küfür, günah işleyen bir şey değilse yerine getirilmesi gerekiyor. Ve keseceğim yerde cahiliyenin veya şirk olan bir kesim yeri olmayacak. Evet devam ediyoruz. Allah'tan başkası için adak adamak şırktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında İnsan yediden adadıkları adağı yerine getirirler buyurmuştur. Yine yaptığımız her harcamayı ve adadığımız her adağı muhakkak Allah bilir buyurmuştur. Bakara 270. Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise kardeşlerim, kim Allah'a itaat etmeye adadıysa itaat etsin, adağını yerine getirsin ve her kim de Allah'a isyan olacak bir işe ise o da Allah'a asi olmasın buyurmuştur. Demek ki adayı yerine getirmek farzdır. Ayet ve hadisler uyarınca adağın ancak Allah için yapılan bir ibadet olduğu ortaya çıkmıştır. Allah'tan başkası için adak adamaksa ibadette şirktir. Allah'a isyan olacak bir adayı yerine getirmek de caiz değildir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adak adamayın. Çünkü bu cimriden mal çıkarmak gibidir demiştir. Eğer adamızsanız şirk küfür değilse bunu da yerine getirmek buyurmuştur. Evet. Yine kardeşlerim Allah'tan başkasına sığınmak şirktir. Rabbimiz Hanehu ve Teala cin 6. ayette fakat insanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırdı diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim bir yerde konaklarda yarattıklarının şerinden Allah'a tam olarak sığınırım derse oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez buyurmuştur Allah bizlere mağfiret etsin kendisine hakkıyla tevekkül edip hakkıyla sığınanlardan eylesin eğer sizler diyor hakkıyla Allah'a tevekkül edebilseniz şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi zıplandırılırsınızdır. Allah hepinizi tevhid eyle eylesin. Kardeşlerim, Allah'tan başkasından yardım dileme yahut ondan başkasına dua ile yönelip çağırmak da şirktir. Rabbimiz Fana Teala Yunus 106'da buyuruyor ki Allah'tan başka sana ne fayda ne de zarar veremeyecek şeyleri dua edip çağırma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden, müşriklerden olursun. Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala o halde rızkı Allah katında arayın ona ibadet edin demiştir. Ankebut 17. Yine Ahkaf 5te Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Halbuki o kimseler bunların dua ve çağırlarından habersizdirler. Nitekim insanlar haş olundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini bildiklerini reddederler ve yine Rabbimiz Phanuhu Teala onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendisine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile birlikte bir ilah mı mı ne kadar da tartışıyorsunuz diyor. Neler 62'de. Nebi Aişe validi sallallahu aleyhi ve zamanında Müminlere eziyet eden bir münafık vardı. Müminlerden bazı halkı bizimden gelip gidip şu münafıktan bizi koruması için Ali sallallahu aleyhi ve selamdan yardım dileyelim dediler. Ardı sıra Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selam'a gelince gerçek şu ki benden yardım dilenmez, yardım ancak Allah'tan dilenir buyurmuştur. Evet. Demek ki kardeşlerim duada ibadetin özü, tevhidin özüdür. Öyleyse duada, istemede sadece ve sadece gündeme Allah getirilmelidir. Allah Azze ve Celle'nin dışında hiçbir şey, hiçbir varlık fayda ve zarar ne yapamaz? Veremez. İşte aynen Zâdül var olayındaki Hı. gibi, Oradakiler bir ağaçtan fayda ummayı beklediler. Halbuki fayda ve zarar kimden gelir? Sadece Allah'tan. İşte şirkin her türlü, her cücü amelleri böyle iptal ediyor kardeşlerim. Fayda ve zarar hiçbir yaratılanda ne yapmaz? Gelmez. Evet. Cennet yalnız Allah'tan istendiği gibi, rızık da sadece Allah'tan istenir kardeşlerim. Ve dikkat edin, iblisin en çok vurduğu, saptırmaya kalktığı noktalardan birisi de budur. Yine Rabbimiz kitabında bildirdiği gibi, gerçek şu ki diyor, Allah'tan başka bir takım kimseleri çağırıp durandan daha sapık kimse yoktur diyoruz hiç düşünmez insan. Dua ile yönelip çağrılanlar kendine yönelen o kimseleri bilmedikleri gibi onların çağrılardan daha habersizdirler. Böylesi bir dua ve çağrı gerçekte seslenip yönelerek çağırlanıp bunu yapana buğzunu ve düşmanlığını gerektirikçi bir sebeptir. Niteki ayet-i kerimede İnsanlar olundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar diyor. Ahkâf 6'da. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah'tan başka kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durması, böyle birinin insanların en sapığı sayılmasının sebebi şu dört husustur. Birincisi Allah'tan başka kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durması. İkincisi o kendilerine yönelip çağıranların bunların dua ve çağrılarından habersiz oluşları. Üçüncüsü insanların diriltildiği gün bugün çağırıp durdukları kimsenin onlara düşmanlık kesilecek olması. Dördüncüsü kendilerine ibadet edilmesini de kesin olarak reddedecek olmalarıdır. Evet gerçekten dikkat edici, çekici olan şey puta tapanların darbe kalana karşılık verenin ancak Allah olduğunu bilip dile getirmeleri. Bundan dolayı onlar sıkıntı, şiddet anlarında dini Allah'a halis kılarak ona yönelirler. Ve ne zaman başları bolla geçse işte o zaman Allah'a ne yaparlar? İnkara giderler. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rahmetiyle yargılasın. Kardeşlerim Allah'tan başkasına ibadet güç bütün saçma ve boş bir gayrettir. Bakın Araf 191'de Rabbimiz diyor ki kendileri yaratılmış olan ve hiçbir şeyi yaratamayan şeylere Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki bunlar ne onlara bir yardım edebilir ne de kendilerine yardım edebilirler buyuruyor. Yine Fatır 13'te ondan başka çağırıp durduklarınız bir çekirdek lifine bile sahip değiller. Onları çağırsanız çağırmanız işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiçbir kimse haber veremez. Evet. Bu halde Enes'ten gelen rivayette Uhud günü Aleyhisselatü Vesselam yaralandı ve bir dişi kılgındı. Ardından Aleyhisselatü Vesselam peygamberleri yaralayan bir kavim nasıl iflah olur? Bunun üzerine bu iş okulların işi. Hakkında senin üzerine düşen bir şey yok. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onları zalim oldukları için gazaba uğratır. Alimran 128. ayeti inmiştir. Yine Bukhari'den, Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette, o aleyhissalatü vesselam'ın sabah namazının son vekatında başını rukudan kaldırıp doğularak semallahu lumen hamide, rabbena dedikten sonra Allah'ım falan kimseye ve filan kimseye lanet et diye dua ederken işitti. Bunun üzerine Allah bu iş kulların işi hakkında senin üzerine düşen bir şey yoktur ayetini indirmiştir. Bir rivayette de Aleyhisselatü Vesselam Safran bin Uyeyi, Suheil bin Amr ve El Haris bin Hişam'a beddua ediyordu. Bunun üzerine bu iş kulların işi hakkında sen üzerine düşen bir şey yoktur ayeti bilmiştir. Evet. Yine Bukhari ve Müslüm'de gelen rivayette ve Vesselam'a önce en yakın akrabanı uyar ayeti inince kalktı ve şöyle çağrıda bulundu. Ey Kureyş topluluğu kendi nefislerinizi Allah'ın azabından kurtarmak üzere satın alın ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam ey Abbas bin Abdülmuttalib senden de Allah'ın azabından hiçbir şeyi uzaklaştıramam ey Allah Resulü'nün halası Safiye senden de Allah'ın azabından herhangi bir şeyi uzaklaştıramam ey Muhammed'in kızı Fatıma malından ne dilersen iste vereyim fakat Allah'ın azabından herhangi bir şeyi senden uzaklaştıramam Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki kuduta kafirlere bet dua etme vardır. Allah Rşulunu Sılat ve Sılamda birçok kafire bet dua etmiştir. Allahü Teala Allah ya onların tebessini kabul eder. Yahut onların zalim oldukları için azaba uğratır buyurmuş. Allah'ınların onların tevbesini kabul etti ve birçoğu iman etmişlerdir. Burada belki yakalamamız gereken meselelerden bir tanesi bela ve musibet durumlarında konut yapmak sünnettir. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin akrabalık yönünden uzak yakın bile olsa herkese ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam buyurması hatta öz kısına dahi ey Muhammed'in kızı Fatıma Allah'ın azabından hiçbir şeyi senden uzaklaştıramam demesi şayet bu peygamberlerin efendisi a.s.m'in alemlerin kadınlarının efendisi olan Fatıma'ya dahi hiçbir şekilde fayda veremeyeceğini açıkça gösteriyorsa ve insan da onun haktan başka bir şey söylemeyeceğine inanmış olup sonra da bugün alim geçinen seçkin insanların kalplerinde yer edenlere bir bakacak olursa tevhidten uzaklaşma ve dine yabancılaşmanın nerelere vardığını gözleri önüne serilir Allah bizleri mağfiret etsin razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin İnşallah bu günlük kadar yeter daha sonra tekrar devam ederiz. Subhanike, Allahümme ve ilah illa ve